Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF'in her yıl düzenlediği Dünya Saati, 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 arasında gerçekleşecek. WWF Türkiye yaptığı açıklamada, iklim kriziyle ile mücadele için Dünya Saati, Değişim Saati diyerek, dünyanın her yerinden milyonlarca insanla birlikte gezegenin sesini hep birlikte yükseltmeye hazır mısınız? Doğa üstündeki etkimizin sonuçlarından biri olan pandemi etkisini sürdürürken, Dünyanın dört bir yanındaki büyük ailemizle birlikte değişimin parçası olalım. Haydi siz de dünya dünyasaati.org adresini ziyaret edin. Değişim hareketine katılın. İki hafta sonra hashtag Dünya Saati'nde hashtag iklim kriziyle mücadele için buluşalım diyor. Dünya Dünyasaati.org sitesi. Çin'in en büyük çelik üretim şehri Tangshan. Kuzey Çin'de haftalardır devam eden kirli hava kirliliğinin ardından... Acil Durum Kirlilik Önleme Planı kapsamında belirtilen adımları atmaya ve kirletici atıkları yasadışı bir şekilde boşaltmış olan firmaları cezalandıracağını açıkladı. Belediye Başkanı Yardımcısı Lee Gufu, Cumartesi gecesi acil bir belediye toplantısında yaptığı açıklamada, bütün işletmelerin şehrin çevre koruma planının şartlarını kesinlikle karşılaması gerektiğini söyledi. Çelik ve çimento sektörleri de dahil olmak üzere kentin ağır sanayisindeki firmalara yoğun şekilde kirlenen, Günlerde sülfür dioksit ve azot oksit gibi hava kirleticilerinin genel salımlarını %50 oranında azaltarak üretim sınırlamaları veya durdurmaları söylendi. Çevresel gereksinimleri karşılamayan şirketlerin tüm kirletici deşarj izinleri iptal edilecek ve deşarj performans denerjilendirmeleri D'ye indirilecek, üretimleri de askıya alınacak. Çin'in 2021'deki ham çelik üretimini karbon emisyonlarını azaltmak için geçen yıl ürettiği rekor 1.06 milyar tondan azaltma sözü verdi. Çelik sektörü ülkenin toplam emisyonlarının %15'ini oluşturuyor ve diğer üretim kategorilerinin de başında. SUYA DERF ve Toros Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen COVID-19 süreci ve sürdürülebilirlik ana teması kapsamında 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi 19-20 Mart 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleşecek. COVID-19 pandemisi ve etkileriyle mücadeleye odaklanılırken gelecekte böyle bir krizin tekrar ortaya çıkmasını önleyecek yöntemlerin üzerine de düşünmemizi sağlayacak ve aynı zamanda bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerinin paylaşılmasına, farklı disiplinler arasında işbirliğiyle yeni çalışma alanlarının ve projelerin oluşmasına katkı verecek olan bu e kongre men konu başlıkları arasında sağlıklı yaşam tarzı, sürdürülebilir beslenme ve gıda sistemleri, sağlıklı kentler ve çevreler, yerel yönetimlerde iyi uygulama örnekleri, yerel mutfaklar, biyolojik çeşitlilik, alternatif besin kaynakları, eşitsizlikler ve sonuçları, girişimcilik, sürdürülebilir tüketici yaklaşımı, pandemide kırılgan gruplar, sivil toplum çalışmaları, sanatın sürdürülebilirliği gibi konular var. Kongreyle ilgili tüm gelişmelere ve programla ilgili detaylı bilgiye sürdürülebilir yaşam kongresi.org adresinden ulaşılabiliyor. Birleşmiş Milletler İklim Danışma Organı'nın eski başkan yardımcısı Birleşik Krallık hükümetine enerji elde etmek için odun yakılmasıyla ilgili politikalarını gözden geçirmeye davet etti. Belçika'daki Üniversite Katolik de Luan'da çevre bilimleri profesörü olan Jean-Pascal van Hipersel'e Sky News'a yaptığı açıklamada hükümetin sektöre verdiği sübvansiyonların Paris İklim Anlaşması'nın hedefleriyle çelişkili olduğunu belirtti. İşletme, Enerji ve Sanayi Stratejisi Departmanı sübvansiyonlarının yalnızca katı sürdürülebilirlik kriterlerine uyan biyokütleye verildiğini ve biyokütlenin ulusal şebekenin değerli bir parçası olduğunu söylüyor. Ağaçlar, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin ve karbonu emmenin doğal bir yolu. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani IPCC eski başkan yardımcısı olan Vanip Ersel'e Odun peletlerin yakılmasında bir karbon borcu yaratıldığını ifade etti. Açıklamasında gelecekteki odunların gelecekteki karbondioksiti emeceğini umarak karbondioksiti serbest bırakıyoruz. Ancak bu çok güçlü bir varsayım. Emisyonları azaltmak istiyorsanız odun yakmak pek de bir anlam ifade etmiyor dedi. Birleşik Krallık şu an itibariyle dünyanın en büyük odun peleti ihracatçısı. Son yıllarda kömürden uzaklaşmak için enerji üretiminde biyokitle yakmaya doğru bir geçiş oldu geçtiğimiz yıl biyokütleden elde edilen enerji ulusal şebekenin %6'sını sağladı. Yenilenebilir enerji sınıfında değerlendirildiği için sektöre 2027 yılına kadar çok sayıda sübvansiyon taahhütünde bulunuldu. Düşünce kuruluşu Enber'in paylaştığı verilere göre Birleşik Krallık'taki iki elektrik santrali 10 milyar sterlin üzerinde sübvansiyon aldı ve toplamda 300 milyon sterlin üzerinde karbon vergisi ödemekten de muaf oldu. Van İklim ve çevre için olumsuz sonuçlar olan bir faaliyeti sübvansi etmek, Paris anlaşmasının hedefleri ve Glasgow'da gerçekleşecek olan konferansın hedefleriyle tamamen çelişmekte, dedi. Jean-Pascal Van Ilperseli'nin arasında bulunduğu önde gelen 500 bilim insanı, dünya liderlerine bir mektup kalemi aldı ve biyokütlenin karbon nötr olarak sınıflandırılmaması için çağrıda bulundu. Mektupta şöyle dendi. Enerji üretmek için fosil yakıtları yakmaktan, Ağaçları yakmaya geçerek hem iklim hedeflerini hem de dünyanın biyolojik çeşitliğini zayıflatmamanızı tavsiye ediyoruz. Gelecekteki net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için hükümetinizin ormanları koruması, eski haline getirmek için çalışması ve onları yakmaması gerekir dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.